Yusuf Suresi Mekke döneminin sonlarında nazil olmuş olup 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam ra. mubin. lam Bunlar hakkı açıklayan, haktan geldiği aşikar olan kitabın ayetleridir. İnna anzalnahu Kur'anen Düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.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 daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. şems Bir zaman Yusuf babasına "Babacığım" dedi. "Ben rüyamda 11 yıldızın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 Çünkü şeytan insanın besbelli düşmanıdır. Wa kedalik yecnebika rabbuka ve yuallimuke min ta'wilil ahadi ve yutimmu ni'metuhu aleyke ve ala ali'ika uquba kama Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek. Ve daha önce büyük babaların İbrahim ile İshak'ı olan nimetini tamamına erdirdiği gibi, sana ve Yakup ailesine de nimetini kemale erdirecektir.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 O'na samimiyetle bağlıyız. أَرْسِلْهُ Yanın onu bizimle gönder. Geçsin oynasın. Biz ona çok iyi sahip çıkarız. قَالَ اِنِّي أَنْ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ Babaları, onu götürmeniz beni meraklandırır. Korkarım ki siz farkında olmadan onu kurt yer, dedi. قَالُوا الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ Onlar, vallahi dediler,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 derken kardeşleri onu alıp götürünce ve onu kuyunun dibine bırakma konusunda görüş birliğine varınca biz de Yusuf'a şöyle vahyettik: Zamanı gelecek, onların hiç hatırlarına gelmediği ve seni hiç tanımadıkları bir sırada kendilerine yaptıkları bu işi hatırlatacaksın. Yatsı vakti, ağlayarak babalarının yanına dönüp dediler ki, ''Kalû yâ innâ ve teraknâ yûsufa ve mâ ente ve Sevgili babamız,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 119 وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 110 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره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 İşte güzel iş yapanlara biz böyle karşılık veririz. وَرَادَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَا دَامَ اللَّهُ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاءَ الرَّعَى بُرْحَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِتَ عَنْهُ السُّؤَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا Doğrusu hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de.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 وَاسْتَبَقَ الْبَابَهَا قَدَّتْ قَم۪يصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ Derken ikisi de kapıya doğru koşuştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı.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 119. لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وَاَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ Hanım o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeri bir sofra hazırlattı.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 Allah için bu bir insan olamaz. Bu pek kıymetli bir melek. Başka bir şey olamaz dediler. قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ وَلَقَدْ رَعَوَدْتُهُ عَنَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ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 قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهِ نَبِّئْنَا بِتَعْوِيلِهِ onunla beraber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 Ahireti de inkar eden bir halkın dinini bir tarafa atıp وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَاءِ İbrahim ve İshak ve Ya'qub مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ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 Allah'a ibadet etmek mi iyidir? Ma ta'budun min dunihi illa asma'en sammaytumuha sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzal Allahu bihi min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 Hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. O ise başkasına değil, yalnız kendisine ibadet etmemize emir buyurmuştur. İşte dost doğru din. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ya sahibe hissicni emmâ ehadukumâ feyesgî rabbehu hamra.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 Böylece Yusuf birkaç yıl daha hapishanede kaldı. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٌ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 Siz rüya tabir ediyorsanız benim bu rüyamı da halledin. O kahinler bu gördükleriniz karışık düşlerdir. Biz böyle karışık düşlerin yorumunu bilemeyiz dediler.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 يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف يأكلهن سبع نجاف وسبع صبلا خضرو وأخرى بسات لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. <تصفيق>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 قَالَتْ اِمْرَأَةُ Hükümdar o kadınları toplayıp neydi sizin Yusuf'la davanız? Siz Yusuf'un gönlünü çelmeye çalıştığınızda durum neydi? Yusuf nasıl davrandı? diye sordu. Onlar da haşa!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 hainlerin hilesini iflah etmeyeceğini bilsin. Doğrusu ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, Nefis daima fenalığı ister. Kötülüğe sevk eder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Hükümdar,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 İman edip haramlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Gün geldi Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıktılar. O onları tanıdı ama öbürleri onu tanıyamadılar. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ Yusuf, onların zahire yüklerini hazırlatınca dedi ki, siz baba bir kardeşinizi de yanıma getirin. Gördüğünüz gibi ben size tam ölçek veriyorum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 Ben size değil, sadece Allah'a ısmarlarım. Çünkü en iyi koruyan Allah'tır ve O merhametlilerin en merhametlisidir. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَةَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِيْ هَذِهِ بِضَاعَةُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا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 Allah Teala da bu söylediklerimize şahittir, gözeticidir. Ve qale ya bani la tadkhulu min babin vahidun wadkhulu min adwabin mutafarriqe ve ma uhni ankum min Allah min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 Onun içindir ki, ben ancak O'na dayanır, O'na güvenirim. Tevekkül edenler de yalnız O'na dayanıp güvenmelidirler. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ عَصُوبَ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 اَنَا أَخُوكَ فَلَا Onlar Yusuf'un huzuruna girince, öz kardeşini yanına çekti ve iyi bilesin ki, ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme, dedi. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي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 قَالُوا Onlar geri dönüp geldiler ve mesele nedir? Ne kaybettiniz ki bizi suçluyorsunuz dediler. Görevlilerden biri hükümdarın su kapını kaybettik.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 قالوا فما جزاؤه görevliler peki yalancı çıkarsanız cezası ne dediler قالوا جزاء من وجد في رحلي فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 Şey, daşı, Yusuf, <gün> <reignersi> ya, Aye, Yusuf öz kardeşinin yükünden önce öbürlerinin yüklerini aratmaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a kardeşini alıkoyması için böyle bir plan öğrettik. Yoksa Allah dilemedikçe hükümdarın kanununa göre kardeşini alması uygun olmazdı. Biz dilediğimiz kimseleri pek üstün derecelere yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen bulunur.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 İnne lehu aban kardeşini alı koyması karşısında onlar şöyle dediler Aziz vezir onun pirifani bir babası var onun yerine bizden istediğini alı koy Gerçekten seni anlayış gösteren İyilik sever insanlardan olarak görüyoruz Yusuf Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak onu alık koyarız Başkasını tutmaktan Allah'a sığınırım çünkü biz öyle yaparsak, zalimler arasına girmiş oluruz. فَلَمَّ اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُونَ جِيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف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 Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuzdur, değil mi? قالوا إنك لَأَنْتَ Yusuf قال أنا يوسف وهذا أخي قد منَّ الله علينا إنه مَيَّتَقَ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 وَلَمَّا <gülüyor> فَصَلَتِ <gülüyor> Kafile daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaz, öteden babaları, şayet bunadı demezseniz, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. قَالُوا <gülüyor> تَ Oradakiler, vallahi dediler, sen hala o eski saflığında devam etmektesin. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجِهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي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 Evlatları ise şöyle dediler. Ey bizim şefkatli babamız! Bizim günahlarımız için Allah'tan mağfir ettiler. Doğrusu biz günahkarız. O şöyle cevap verdi. Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Gerçekten O gafurdur, rahimdir. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى Yakup ailesi Mısır'a gelip Yusuf'un yanına girdiklerinde Yusuf, Annesiyle babasını kucakladı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven ve huzur içinde girin. ود رفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان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 İnsanların çoğu iman etmezler. <gülüyor> Halbuki sen bu tebliğ karşılığında onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. Kur'an sadece bütün insanlar için bir derstir, evrensel bir mesajdır.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 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بالله إلا وَهُمْ مشركون. Onların ekserisi şirk koşmaksızın Allah'a iman etmezler. أَفَأَمِنُوا اَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَتُمْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً, تأتيهم الساعة بغتة وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Acaba onlar farkında olmadıkları bir sırada Allah'ın cezasına uğrayıp azabın kendilerini kaplamasından yahut ansızın kıyametin kopmasından emin midirler? <Sessizlik>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 Ben asla müşriklerden değilim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِ إلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرآنِ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَظْهُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 Siz ey müşrikler, hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hatta ida isteyen rusul ve vannu, onlara kudibu, jaa, hum nasrına, jaa, hum nasrla, fadu jiyman ve la yurdub aksun, an alqoum almujrimin.